Zübeyde! Zübeyde! Nereler yahu? Geliyorum şekerim bir dakika. Bulaşıkları yıkıyorum. Yahu gece yarısı bulaşık mı yıkılır? Bırak kalsın sabah yıkarsın. Şurada yarım saattir tek başıma kukuma kuşu oturuyorum. Aldırdığım bile yok. İşte geldim nonoşum. Deve kuşumu dedin? Ne? Ne dev kuşusu? Deve kuşu. Deve kuşunu nereden çıkarıyorsun canım? Tek başıma kukuma kuşu gibi oturuyorum dedim. <gülüyor> Ay canım benim. Canım mı sıkıldı? E canım sıkıldı ya. Gel de iki laf edelim yahu. Mutfağa çekilmiş ne yapıyordun orada Allah aşkına? Dedim ya bulaşıkları yıkadım. Söyle bakalım gene ne derdin var? Derdim falan yok canım. Ee, şey biraz önce telefon eden kimdi? Ha, konuşmalarımızdan anlamadın mı? Yo nereden bileyim? Ferda telefon etti. Avrupa'ya gidiyorlarmış. Hı. Bir şey ister misin diye sordu. Hayır şekerim bir şey istemem. Yakında Turgut'la biz de gideceğiz dedim. Ya çok güzel iyi. Hı. Biz de mi gideceğiz dedin? Hı. O da ne demek? Ya bunda nereden çıkarıyorsun kuzum? <gülüyor> Ferda ben böyle söyleyecek bir şaşırdı bir bozuldu ki sorma ne diyeceğini bilemedi. Ya öyle mi? Ancak bunu diyebildi. Hayır şekerim seni onu sormuyorum. Sen bizim Avrupa gezimizin nereden çıktığını söyle. Fakat niçin gitmeyelim Turgut Ferdaları Hüsnieleri görmüyor musun? Nasıl da çatır çatır gittiler? Onlar beni ilgilendirmez. İster çatır çatır gitsinler, ister şakır şakır gitsinler. Bana ne ya? Ay o sen delimiz. Şimdi Avrupa'ya gitmemiş adam mı var? Var. İşte biz gitmedik. Yoksa biz adamdan sayılmayacak mıyız yani Orasını bilmem fakat nereye gitsem Önce Avrupa'ya gittiniz mi diye soruyorlar Nasıl utanıp kıpkırmızı kesildiğimi bana sormalısın Bütün arkadaşlarım Avrupa'dan konuşurken Sesi kısılmış bülbül gibi oturmak Bana ağır geliyordu doğrusu Vah vah vah vah Yahu senin sıkıntın başından açmış da Benim haberim yokmuş meğerse ha? Tabi Yani sana göre şimdi tanıdıklarımızın arasında saygı kazanmak için Avrupa'ya gideceğiz öyle mi Tabi öyle Ha. Gün geçmiyor ki falancanın Avrupa'da geziye çıktığını... ...filancanın birkaç güne kadar gideceğini duymamış olalım. Pekala biz de gideriz. Niçin gidemezmişiz? Değil mi ya? E, ha. Hadi hazırlan da hemen gidelim ya. Yahu Kızılay'dan Bahçelerdere mi gidiyorsun hanım? Onu bunu bilmem Turgut. Ben de Avrupa'ya gitmek istiyorum. Yok bir Evet gitmek istiyorum. Şuna inanmalısın ki şimdi insanlar ikiye ayrıldı. Avrupa'ya gidenler ve gitmeyenler. Ve biz hala gitmeyenler arasındayız. Oh oh oh, hmm. oh ne iyi. Bari takım kurup futbol maçı yapalım. Hmm, öyle ya sana göre hava hoş. Ferda'nın nasıl çalım satarak konuştuğunu duysaydın böyle alay etmezdin. Hele Hüsnü'ye geçen gün ayol vallahi Turgut Bey'e şaşıyorum. Onun gibi kültürlü bir adam nasıl olur da Avrupa'yı görmemiş olur diyordu. Artık durumu kurtarmak için bin bir dereden su getire getire öldüm vallahi Aldırma kızım ne derlerse desinler biz gidermişiz gitmezmişiz kime neymiş hmm, Peki öyle senin düşündüğün gibi değil Göze batıyoruz ayol göze batıyoruz Hem bir Avrupa'ya gitmeyi niçin bu kadar büyütüyorsun Turgut? Bütün mesele karar verebilmekte. Ondan sonrası o kadar kolay ki. Ama Zübeydeciğim şimdi durup dururken nasıl Neden durup dururken olsun şekerim? Ha hadi. Hadi Nanacığım, hadi canım kocacığım karar verivera karar ver. Ne o anlarsın? Dur Turgut. biraz Turgut. düşüneyim. Anlamazım. Adamı sık boğaz etmesene. Bir dakika dur. Düşünecek taraf kalmadı artık. Gidiyoruz Devmetörgüt. Hadi gidiyoruz, Allah. gidiyoruz. Ne için işi oldu ya bittiye getiriyorsun hanım Allah'ım. Tamam duracak zaman değil Turgut. Ah, ah düşündükçe beni heyecan basıyor Ya beni de edeceğimiz parayı düşündükçe ter basıyor Gözlerini şöyle Avrupa haritası üzerinde bir gezdir şekerim Viyana, Münih, Zürich, Paris, Cenevre, Venedik Sirkeci, Eminönü, <gülüyor> Cağloğlu, Türbe, Beyazıt, Akraray, Topkapı Dalmış bir, dalmış bir Allah Taksim'den Topkapı otobüs mü kaldırıyorsun hanım? Sen istediğin kadar alay et bir kere Avrupa'ya gidip geldikten sonra Hayat görüşümüz değişecek Ortalığı toz göreceğiz. göreceğiz ah, ah, ah, Ne tatlı ne tatlı e Biraz sulandır bari Allah Allah Yahu ortada fol yok yumurta yok Avrupa diye yerde civci varıyorsun Bu kadar heyecandan da bakalım Hele bir gidip gelelim de ondan sonra <Gülüyor> Demek sonunda razı oldun ha hey, Oo oh, benim condom Çok teşekkür olacak. ederim Çok teşekkür ederim O halde eline bir kalem al getireceklerimizi yazalım Dur unuttuğumuz olmasın Ah ben sen neler getireceğim Turgut Neler alacağım neler alacağım bütün Avrupa'yı alacağım Ferda ile Hüsni'ye gördüklerinde Hasetlerinden çatır çatır, çatır Dur, çatır dur olacak, hanım ha? dur şimdi Heyecandan fenalık geçireceksin Nasıl olsa daha vaktimiz var acele etmesene Olsun olsun şimdiden yazalım Dur bakayım Dur bakayım Şurada kalemi olacaktı. Turgut nerede şurada? Al işte orada. Buldum buldum. İşte şu kalem. Şu da kağıt. Ayol heyecanlar aklım karıştı Turgut'cim. Aslına bakarsan senin <gülüyor> bu gereksiz isteğin yüzünden işlerimiz karışacak. Peki söyle bakalım. Neler yazacağız hani? Önce. Önce kürk manto yaz. Kürk manto Tamam. Burada yazacaklarımız bitti abi. A, biter mi canım? E paramız yetecek mi bakalım ya? Aa, yeter yeter niye yetmesin? Gidenler getiriyor da biz mi getiremeyeceğiz? Hem biraz tasarruf yapıveririz biz de sallemeyeceğiz. Ondan sonra ondan sonra heh, dört takım makyaj takımı yaz. Dört. Dört. Dört takım da ne oluyor? Altmış yaşına gelince ne bir sorun yani? Ayıp. Ha. Hayır canım hayır. Ne? Şuna buna hediye getirmeyecek miyiz? Vallahi Avrupa'ya gitti de bir iğne bile getirmedi diye tefa adamı. Peki peki peki. Sonra? Sonra, sonra birkaç döpes, birkaç sabahlık, Hı. üç tane tergal eteklik, Hı. beş altı tane fisto bluz. Sonra, sonra yedi sekiz tane de... Mahmut o mağazasını açtığında sipariş mi veriyorsun be? Yoksa Avrupa'yı mahmut başa zannettin. Canım Avrupa'ya gitmişken niçin bir şeyler getirmeyelim? Ha sahi aklıma geldi. Ne? Bir de açılır kapanır şemsiye. Açılır kapanır şemsiye evet. <gülüyor> Ya istersen açılınca kapanmayan cinsinden olsun ha Bu ne biçim isim böyle açılır kapanır şemsiye Ne bilirim ben canım Hüsnüye söyledi Eğer şu Hüsniye'yi tanımamış olsaydık Herhalde Avrupa'ya gitmeye de karar vermemiş olacaktık Yaşasın dostlarımız Peki onu da yazdık sonra Hı. Sonra, Hı. sonra. Ha! Turgut ne? Ne canım? Az kalsın en önemlisini unutuyordum ne? Cımbız yaz cımbız cımbız Hala cımbız. Ya. Ah cımbız deme. Ay ay ay bu en önemlisiydi işte. Tabii. Doğru sevgilim. İyi ki unutmadım. Cımbız. cımbız. Evet sonra. Sonra sonra bir de manken yaz. Manken mi? Manken. Hoppala. Eğer bu benim içinse sarışın olsun sevgilim mi? Aa, ne ilgisi var seninle onun? Ne demek? Manken. Sen bilemezsin. Terzinin önünde prova için saatlerce ayakta durmak bir kadının en önemli derdidir. İnsanın içine fenalıkların biri gelir, biri gider. Oysa tam ölçüme göre bir manken alırsam... ...benim yerime provada onu kullanırım olur bir tane güzel Doğru, ne Doğru çok iyi vallahi. Annene gittiğin geceler onu bana bırakırsın. <gülüyor> ben de senin yerine artık ona bakar dururum. Turgut rica ederim saçmalamıyı bırak. Ha, bir de oraya ütü makinesi yaz bakalım. Ütü makinesi, makinesi mi? Ütü makinesi. Allah Allah bunu da yeni duyuyorum neymiş o? Bak gördün mü Avrupa'ya gitmediğin nasıl da belli oluyor. Bari başkalarının yanında dikkatli ol da böyle gaflarda bulunma niye söyledi. Tepesinden çamaşırları atınca... ...ütüleyip çıkarıyormuş. Hii, düşün şekerim, düşün bir kere. Artık ütü derdinden kurtulucu. Oh oh oh ne iyi. Ev işlerinden sızlanan kadınlara artık şaşmak gerekiyor. Hı. Evet, başka yazılacak bir şey kaldı mı? Eh, başka... yok. şimdilik bu kadarcık. Hele ya Rabbi. Vallahi hiç bitmeyecek zannetmiştim. etmiştim. ama hep sana alınacakları yazdık. Benim için de bir şeyler yazamayacak mıyız yani? Aa ilahi Turgut... Ayol ben bütün bunlara nasıl para yetiştireceğim diye düşünüyorum... ...bir de sen kendine bir şeyler mi almak istiyorsun? Sahi ya öyle ya doğru... ...bu da hiç aklıma gelmemişti. Ha, <gülüyor> Zaten ben de canım bayağı haksızlık ediyorum. Hem sen zavallı ya... ...ne alıyoruz ki değil mi canik Üç beş parça bir şeycik. Üstünde bir durmaya bile değil Turgut canım alınma sana. Tabii, tabii. Bu ilk gidişimizde benim için bir şeyler ha. getiririz. İkinci gidişimizde de senin için. İ i̇kinci gidişimizde mi? Tabii. E, bari hiç gelmesek ha? Ah, düşünebiliyor musun Turgut bir daha Avrupa'ya gidersek bizim için tam iki kere Avrupa görmüş diyecekler. Ne güzel ne güzel değil mi ya, hayatım? Ya tabii şekerim evet sonra bir daha gideriz tam üç kere Avrupa görmüş derler. Tabii. Daha sonra bir de Edirne'ye gideriz tam üç buçuk kere Avrupa görmüş derler. Aman Turgut sen zaten hiçbir şeyi ciddi olarak düşünemezsin. Artık şakayı bırak da gerekli işlemler için ne yapılacağını düşün. Olur hanım olur. Önümüzdeki günlerde gerekli yerlere başvururum. <gülüyor> Hadi bakalım geç oldu artık yatalım. Ah ah bu gece rüyamda kendime hep Avrupa'da <gülüyor> göreceğim. Ben de kendime hep borç ederken İyi geceler hanım. İyi geceler canikom, iyi geceler. <gülüyor> Sonunda evimize kavuştuk Turgut Öyle seviniyorum ki öyle Al benden de o kadar Paramız tükenince Avrupa'da kalıp geri dönemeyeceğimizi zannettim Fakat bütün bunlar hep senin yüzünden oldu Ne vardı sanki bu kadar eşyayı alıp gelecek Avrupa'yı taşımadığımıza şükrettim Tartışmanın sırası mı şimdi canım Fena mı oldu yani Biraz eşya sahibi oldu. Evet daha doğrusu oldun Hı, Ne kadar tuhaf Senin de gözüne ben batıyorum e, Ne yaparsın hanım Paralar tükenip de cebim boş kalınca bana da bir şeyler batar gibi olmaya başladı da. Hadi şimdi konuşmayı bırak. Şoförü bekletiyorsun. Parasını öde de gitsin adamcağız. Ha sahi. Al bakalım. Yeter mi bu? Kusura bakma fazla kalmadı. Hadi güle güle. Hay Allah. Ah, anahtarı nereye koydum acaba ya? Bulamıyorum. Turgut. Ne? Turgut. Ne var? Ayol bu ne biçim duruyorsun öyle? Ne, ne, ne, ne, ne, ne biçim duruyorum ne olmuş? Kamurunu çıkarmasana. Hı? Görmüyor musun? Konu komşu bize bakıyor. Şöyle dip, e, Ne dön. olmuş yani? Bakarlarsa baksınlar. Allah'ım ne kadar vurdum duymazsın? Ayol düzelt şu kamurunu dik gürü. Anahtarı bulamıyorum. Ha Şöyle Avrupa'dan döndüğün belli olsun. Bundan sonra nereye gidersen git... ...Avrupa'dan dönmüşler gibi davranmalısın. Vallahi Avrupa görmüş ama adam olamamış derler. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Bu anahtar da ön hani gideceğine mi gitti? Ay çabuk Seninle ol. Sorgut çabuk ol sabırsızlanıyorum. canım. Ne diye sabırsızlanıyorsun? Ha, acele edeceğim. Hüsnüye hemen telefon etmeliyim. Sen Hüsnü'nün peşinde ben anahtar peşinde. Avrupa'ya gidip geldiğimizi bildirmeliyim, değil mi? Ay Allah'ım şunun telaşına bak. Ha ha buldum buldum. Ha, buldum. Ha, hadi gel. Hadi. Sen geçeceksin. Ah. Hadi ben bavulları taşıyım sen git. Ha, gel. Çabuk, çabuk gel de Hüsnü ile nasıl konuştuğumu dinle gel de. Ay Allah'ım. Şimdi çıkarayım. Ay. Sen hiç anlamadın Defter nerede <gülüyor> kaybettim? Ay. Bakayım şuradaki defterde mi olacak? <gülüyor> Allah kızım! <gülüyor> <Biz> de... <gülüyor> oh, çok. oh, oh Nihayet hayat elimizdeyse! Hay oh, hay Turgut elim alayamam dolaşıyor Bir türlü telefon numarasını bulamıyorum Turgut. Canım acele ne? Nasıl olsa edersin bu? Sen... Olmaz olmaz hemen şimdi bildirmeliyim. Hüsnü işte işte buldum. Dur bakayım. 1, tamam. Hello? Hello? Ah, sen misin Hüsnü? Hüsniy? Hüsniy? Hello? Şekerim? Biz Avrupa'ya gittik, geldik ya. <gülüyor> Hello? Ah, ah. Niye değil misiniz? Hay <gülüyor> Allah müstahakını versin ayol. Heyecanla yanlış numarayı çevirmişim. Bir daha çevir adam, bir daha çevir. Niye? Neredeyse gazetelere ilan vereceksin. Hello. Hüsniye. Aman Turgut. Bol <gülüyor> tuğla. Hello. <gülüyor> Sen misin Hüsniş? Ah şekerim boğuyor. Avrupa'dan şimdi döndük de sana telefon edeyim dedim Ya tabi <gülüyor> Avrupa'ya gittik ne ulaşıyor <gülüyor> Avrupa'dan geldik Bilsen neler neler getirdim şekerim Bütün Avrupa'yı taşıdım Bir şemsiye getirdim hayret edersin vallahi Hem yağmurlu havalarda kullan Hem de evin damına as Radyo anteni <gülüyor> ya Çok ağır kulade bir şey ne ulaşıyor Alay mı ediyorsun Hüsnü? Ters çevirince dönme dolap olur muymuş canım? <gülüyor> Şemsiye bu. Neyse, neyse anlaşım. Ha, ha Sonra şekerim, bir ütü makinesi getirdim. Akıllara durgunluk. Bir yandan çamaşırlarını, elbiselerini koy, öbür yandan ütülenmiş olarak al. Ya, ya. ya yakında eve getirip kuracağız. İşte böyle hissiyeciğim. Hadi güle güle anlaşım. Beklerim inşallah. Ha. Gel de sana neler getirdiklerimi göstereyim. Tekrar güle güle canım, güle güle. Onka, onka <gülüyor> Turgut. Ne? Turgut, hiç niye iyi dinlemeliydin, hasedin ben sesini bile çıkaramadı Turgut. <gülüyor> Aman iyi ki öyle oldu, yoksa sen hasedinden çatlayacaktın. Aman Turgut. Peki peki peki şaka yaptım. Bütün makinesini gümrükten ne zaman alıyorsun? Hemen başvuracağım, bir iki gün içinde alırız. Çabuk al, olmaz mı? O evet. kadar merak ediyorum <gülüyor> Ne var? Ne yapıyorsun orada? Hiç şu senin ütü makinesini inceliyorum. Aa! onu oraya yerleştirinceye kadar neler çektik Noluş'un bozarsın. Çektik de laf mı Allah aşkına? On yılım gitti burada. Hele evin kapısının ütü makinesine yol verecek kadar büyük olmadığını görünce aklım başımdan gitti. Onu içeri sokmak için kapıyı yıkmak zorunda kaldığımızı düşündükçe gülesim geliyor yani. Ne yapabilirdik şekerim? Buraya kadar getirdikten sonra onu sokağın ortasında bırakmak delilik olurdu herhalde. Zaten onun için kapıdan sonra tavan kirişini, arkasından odanın duvarında yıktık ya. ya. <gülüyor> Hay Allah. Ütü makinesini içeri sokacağız diye neredeyse evi temeline kadar sökecektik. Tabii yıkılan yerleri onarmak da ayrı bir destan. Sanki bütün bu yaptıklarımız delilik olmadı da başka bir şey mi oldu? <gülüyor> Fakat Turgut Hüsniye ütü makinesini görünce nasıl bozuldu diye fark ettiğimi Turgut. Ya sen de aklını Hüsniye ile bozdun be. <gülüyor> Rahat bırak şu kadıncağızı. <gülüyor> Hem akşam milleti çatır çatır çatlatmak için ütü makinesini gösterelim diye davet ettiğimizde neler olduğunu bilmiyorsun değil mi? Fişi prize sokar sokmaz elektrik konta pat dedi. Ondan sonra karanlıkta kaldık. Davetlilerin yerine de çatır çatır çatlayan biz olduk Ay hatırlatma Allah aşkına Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor Olur tabi Sen kurumdana kurumdana milleti davet et Ondan sonra da hiçbir şey gösteremeden yolcu et Tanıdık ve komşuların kısk kıs gülerek bizi bırakıp gitmelerini Ay. hiç unutmayacağım ben. Ay hatırlatma dedim ya Turgut Of sinirlerim bozuluyor Neyse neyse peki Sen ütülenecekleri hazırladın mı? Şu meşhur makineyi bir daha deneyelim bakalım Hazırladım Hadi. hazırladım işte işte hepsi burada Ooo çok bunlar ama Neyimiz var neyimiz yok hepsini çıkart. Gören de burasını çamaşır fabrikası zannedecek. E, koskoca bir makine için bunlar bir şey değil ki şekil Şimdi birkaç dakika içinde Hepsini ütüleriz Tarihnameyi okudun mu sen? Okudum okudum ama öyle uzun boylu bir şey anlaşılmıyor Zaten kullanışı pek karışık olmaz gerek canım. Çamaşırları şuraya koyacaksın işte. Hı. Ve düğmesine basacaksın. Hepsi o kadar. Peki. Hı. Peki o halde çamaşırların bir kısmını da sen al. Bütünün başına gidelim. Hadi lan o şu. Gel gel. Ay ay dur dur. Öyle heyecanlanıyorsun. Gel dur şunu duruşa bak. Şu güzelliğe bak. Dur Çok güzel. Ya, ver çamaşırları şimdi. <gülüyor> Bakayım nasıl olacak. Al. Şur, şuradan içeri koyacağız. Gel. Oradan mı? Ha, biraz daha ver. Ah, biraz daha. Dur, dur. ya. Hepsini tıkma içeri. Dur. Ee, Varsın olsun ayo. Koskoca makine bu. Bu kadarcık şeyi ütülemekle neden zorluk çeksin? Sahi ne büyük şey bu ya böyle. Neredeyse bunun bir ütü makinesi olduğuna <gülüyor> inanırsam gelmeyecek. Fil yavrusu kadar var mı <gülüyor> Ay canım. İşte oldu. Hepsini yerleştirdim. Yalnız biraz düzgünce <gülüyor> koyunları. Koydum değil mi? Sonra kat yeri yapar filan. Evet evet hepsini teker <gülüyor> teker yerleştirdim. Hadi hadi bakalım. Dur. As bakalım değil mi? Durun sesine bak. Sesine Bak hele nasıl da çalışıyor ya. Canım, <gülüyor> acaba ne kadar bekleriz dersin? Ha, ne bileyim, bütün yiyince kendi kendine çıkarıp verecek Zahir. Verecek mi acaba? Tabii verecek. Ha öyle demişlerdi de, değil mi? buradan girecek, öbür taraftan çıkacak. Tabii tabii, acele etme canım. Allah Allah, ama görünürde bir şey yok hanım, ha? Bilmem ki. Dur. Bir dakikayı geçti ya. Acele etme canım, biraz bekleyelim bakalım. Mesleği bitmeyecek hanım. Dur, karıştırma, yayını kırarsın. Hayır. Ya neredeyse beş dakika oluyor. Fil yavrusu demek de haklıymışım. Bizim çamaşırları yadı mıktı ya oğlum makine? Turgut? Ne? Acaba yanlış bir şey mi yaptık? Yanlış falan yapmadık yavrucuğum. Zübeyde. Ya on dakika oluyor bu. Eyvah, çamaşırlar gitti galiba. Aa Turgut! Ne? Belki koyduklarımız az gelmiştir. Dur bakayım dur. Dur şunları da koyayım. Ne yapıyorsun kuzum bırak kalsın dur Allah aşkına. Aa, hayır Turgut hayır karışma sen. İşte Yavaş. Hay Allah ya Şuraya bak çamaşırları nasıl da çekip hop diye aldı böyle Peki ama Orada illerini açmış ne bekliyorsun seni Konuşma sen konuşma ne? Çamaşırları bekliyorum ayol Herhalde buradan dışarı çıkacağım Aa, ey, Turgut Turgut aman, aman. Ay, O ne ya <gülüyor> Aa, Bu pamuk yığını Aşetme dur Bizi. hay Allah kahretsin Çık dışarı çık. Ay. <gülüyor> Nasıl da pamuk yünün içine göpürdün öyle. <gülüyor> Ay, Ay öleceğim zannettim. Ay bu pamuk yunu nereden çıktı? Nereden olacak? Makineden dışarı fırladı bunlar ya. Aman ya Rabbim ne biçim şey bu böyle. <gülüyor> şey, yahu bu bizim içine attığımız çamaşırlar olmasın? Olur mu canım? Aa. Bana kalırsa Almanya'da ambalaj yaparken makineye bir şey olmasın diye sağına soluna pamuk yerleştirmiş olacaklar. Ha, olabilir ama hadi diyelim ki öyle. Peki bizim çamaşırlar nerede? Herhalde içinde kaldı. Dur dur ben biraz daha çamaşır getireyim. Aa, senin elbiselerin de ütülenecek. İstemez istemez. Ama ben ütüsüz de gerim elbiseler. Aman Turgut. Esmi de çok seversin sen Kaş. Canım evladım ilk koyduklarımızı geri vermedi ki Ötekileri zıkıştıralım şimdi hanım, Hepsini birden vermeyeceğini nereden biliyorsun Vermez hanım vermez bu makine Tüccar kasası gibi bir şey bu Ciren çıkmıyor içinden. Canım bizi kandırmadılar ya bu adamlar Sen getir öteki çamaşırları da Ver bana ver bakayım Hah. Hah. Şöyle Tekrar evet. çalıştır bakalım bas düğmeyi Yavaş canım yavaş Allah sonumuzu hayır eylesin ne <gülüyor> Bakıyorum bu sefer korkudan yan tarafta duruyorsun değil mi? <gülüyor> ha. Ya o hanım ha. bu makinenin aldığını geri vermeye sahiden niyetim yok Ne vardı sanki bütün çamaşırları koyacak? Rica şunu? ederim Turgut zaten canım sıkılıyor bir de sen üzerime varma Ay, ay, ay, ay Turgut Bu niye bu Turgut? Yahu baksana makine kaşığı gülle gibi bir şey fırlattı Dur dur şunu şey bak hanım ya Ay. Mübarek ütü makinesi değil sahra topu Heh. Çamaşırlarımız toz toparlak gülle gibi bir şey oldu Dur canım Ütüleyip katlamış galiba Ne ütülemesi katlaması hanım Şu hale baksana Aa, Dur çözelim şunu Hi. Turgut Ne Ayol, Bu benim etekliğim değil mi Hem de Avrupa'dan getirdiğim tergal eteklik Evet evet senin etekliğin ama Şimdi biraz elek olmuş mu? Turgut Turgut bu ne bu böyle? Bilmem, tanıyamadım. Zübeyle, ya bu, bu benim pijamam değil mi? Ha? Galiba, pijama tabii canım. İnsan kendi pijamasını tanımaz mı? Pijama eskiden böyle paramparça değildi de insan, insan duraklayıp düşünüyor Şu gülleyi açmaya devam et bakalım. Aa, <Gülüyor> Allah neler çıkıyordu. Ha? Bunu tanıdın mı Turgut Tanıdım bu şey bu Şey canım bu Kurdele bu kurdele ne ayo? Bu benim basma entari Vallahi bu makine harika hanım. Ha. Baksana entarileri kurdela yapıyor <gülüyor> bak, bak Turgut <gülüyor> şu, şu pamuk yığını da Senin kazağın galiba Evet ama yeni baştan ördürmek Gerekecek değil mi Aa, ne? Bak ne buldum ha. Bu da senin ceketin C ceketim mi? Bu bu benim ceketim mi? Hı. Hanım bu ceket meket değil iplik Hı. kümesi ya! Hı. Aman Allah'ım bayılsınlar Ne de güzel ütülemiz Ütülemiz de diciklemiş Ay Turgut İçime ben al geliyor Turgut Şu bulmizime bak, bak, bak Gelsin gelsin töpes, töpes İçine fenalıklar gelsin Bu Allah'ın belası Ütü makinesini sen istedin işte tek çamaşırımızda kalmadı. Hadi şimdi otur da şakır şakır olacak aslında, ha? Nereden bilirdim. Nereden bilirdim böyle olur şimdi. Ah, al şimdi bu beyazlı sarılı Allı morlu pamuk kümesini yastık yap. Çarelerin en iyisi bu. Ah, kim acaba? Ne bileyim ben kim olacak? Ütü makinesini görmeye gelen <gülüyor> meraklı tanıdıklardan birisidir. Hadi, hadi hadi aç kapıyı da gelere. İşte ütü dediklerimiz diye şu pamuk yığınını gösterelim. Hadi canım. Hadi. Kapıyı açayım bari. <gülüyor> Kim bu böyle canım? Ütü makinesi ha? <gülüyor> ütü makinesi. Hadi. Ya makinesi. Postacıymış Durgut. Bir telgraf geldi. Oku bakalım neymiş bak. Hadi. Ver bakayım şimdi. Meraklanma dur. Ütü makinesini tebrik eden arkadaşlarından biri olsa gerektir. Ha. Hadi bakalım ne diyor. Tam zamanında gel. Tuhaf şey ya. Ne var? Ya bu telgraf Almanya'dan geliyor. Aa. Baksana Almanya yazıyor. Bakayım. İşte. Aa. Dur. Sayın Alıcı. Biz biz. Evet. Size sattığımız ütü makinesinin yerine... Ha? Pamuk atan hallaç makinesinin yanlışlıkla verilmiş olduğunu yazık ki sonradan fark etmiş Ayy. bulunuyoruz. Hallaç makinesinin hı, hı. ütü makinesiyle ile değiştirilmesi Aa. için geri gönderilmesini özür dileyerek Aa. rica ederiz. Saygılarımızla. Bayoğut ay veli özürüm. bak ha <gülüyor> yağma vardı sanki hallaş makinesinden çektiğimiz yetmiyormuş gibi bir de güç makinesinden çekeceğiz istemez istemez kalsın istemez.